Aûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehdillellâhu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma bat, fakatna istiqal hadise kitabı Allah ve xeer al-hadi hadi Muhammedin sallahu alaihi ve şer al-umuri muhtesatı ha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'a tin zalalet ve külle zalaletin fil Allah izin verirse bugün sabelerin ile ilgili dersimize devam edeceğiz. Ümmetin selefinin sabeler hakkındaki akidesinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Haşır suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor, Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma, Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. İmam Müslim sahinde, Hişam bin Urve, babası Urve yoluyla, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Ayşe radıyallahu anhadan bana dedi ki, Ey yeğenim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı için bağışlanma dilemek emrediliyor. Onlar ise sövüyorlar. Evet, bu ayette sahabeler için bağışlanma dilenmesinin emredildiğini bildirmiş oluyor Ayşe radıyallahu anh. i̇bn Cerir yani Taberi tefsirinde, bu ayetin tefsirinde, eden şöyle rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, muhacir ve ensardan olan sahabelerini zikrettikten sonra bu ayette, onlardan sonra gelen üçüncü bir de şu şekilde zikretmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Bu, Müslümanların peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında bağışlanma dilemelerini emretmiş, onlara dil uzatmayı yasaklamıştır. Evet, isnadı sahihtir, Katadeye kadar ulaşan isnadı. İmam Ahmed, Allah rahmet eylesin, Fadailü's Sahabe kitabında İbn Ömer radıyallahu anh'dan kendisinin adıyla rivayet ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, dil uzatmayınız. Onların bir saatlik kıyamı sizden birinin ömür boyu işlediği amelden hayırlıdır. Bunu ayrıca İmam Beyhaki de El İtikad ismi risalesinde rivayet eder. Aleykümselam ve rahmetullah. İmam Ahmet yine Müsned'inde Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kulların kalpleri içerisinde en güzel olduğunu gördü ve o kalbi kendisi için seçti.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 Ahmet Ebu Davudet Tayalisi B.H.ki İtikad kitabında Hasan bir isnadlar rivayet edilir. Burada İmam Mesud radıyallahu anhın bu sözünün tamamını da dikkate aldığımızda Müslümanların iyi gördüğü Allah katında iyidir derken burada kastedilenler sahabelerdir. İmam Arjuri Kitabı Şeria'da şöyle rivayet ediyor: "Kays e, Amir bin Kays e, Abdurrahbithten". Şöyle dediğini rivayet etti. Bir mecliste El-Hasenin yani Hasen-el-Basrin'in yandaydık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bahsedildi. Bunun üzerine dedi ki, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridir. Kalp bakımından bu ümmetin en temizleri, ilim bakımından en derinleri, teklif bakımından en azlarıydiler. Onlar Allah azze ve celle'nin peygamberine sahabelik ve dininin ikamesi için seçtiği bir topluluktur. Onların ahlakına ve gidişatlarına benzemeye çalışınız. Zira Kabe'nin Rabbine yemin olsun onlar dosdoğru hidayet üzereydiler. Evet. Halal Kitab-ü Sünnede Avvam bin el-Havşeb isnadıyla rivayet ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin üzerinde kalplerin birleştiği güzelliklerini anınız. İnsanları onlara karşı kışkırtacak olumsuzluklarını anlatmayınız. Acurri Hudel bin İyaz'dan rivayet ediyor kendi isnadıyla. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini sevmek biriktirilecek bir hazinedir. Sonra şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına hürmet edeni Allah rahmet etsin. Bütün bunlar ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını sevmekle doğru olur. Yine Hudel İbn Mübarek'in şöyle dediğini aktarır. Kim dürüst olur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabını severse bu iki aslet ile kurtulmasını umarım. Evet bunu yine Acuri Ceyyid sağlam bir isnadla rivayet eder. İmam Ahmed Fazailü's Sahabe'de Meymun bin Mihran'dan rivayet ediyor. Şu üç şeyden uzak dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabına dil uzatmak, yıldızlara bakmak ve kader hakkında konuşmak. İmam el Eyyub-es Sahtiyani'den rivayet ediyor. Kim Ebu Bekir Sıddık'ı severse dini ikame etmiştir. Kim Ömer'i severse yolu aydınlatmıştır. Kim Osman'ı severse din nuruyla aydınlanmıştır. Kim Ali'yi severse sağlam kulpa tutunmuştur. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hakkında güzel konuşursa nifaktan uzaklaşmıştır. İmam Ahmet bin Hanbel Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Hücceti apaçık sabit bilinmektedir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabelerinin iyilikleri zikredilir. Hatta onları sevmek sünnettir. Onlar için dua etmek yakınlıktır. Allah azze ve celle'ye kurbiyettir. Onlara uymak vesiledir. Eserlerini alıp kabul etmek ise fazilettir. Tabakat-ı de Ebu Yala İmam Ahmet'ten bu sözü nakleder. İmam Tahavi'de Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bunu e, Akide kitabında söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sever, onlardan herhangi birisinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Onlardan herhangi birisinden de beri, uzak olduğumuzu söylemeyiz. Onlara buğz edenlere ve onları hayırdan başka türlü ananlara biz de buğz ederiz. Onlardan ancak hayırla söz ederiz. Onları sevmek dindir, imandır, ihsandır. Onlara buğz etmek ise küfürdür, nifaktır ve tohuyandır. İmam Acurri de şöyle diyor, Allah Azze ve Celle'nin hakkında hayır dileyip, dinini selamette kıldı ve kerim olan Allah'ın ilimle faydalandırdığı kimsenin sıfatlarından birisi de, bütün sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerini sevmek, onlara uymak, fiil veya söz ile onların mezheplerinden ayrılmamak ve yollarından yüz çevirmemektir. Ebu Osman Es-Sabuni de, Şöyle diyor, bütün bu ismini saydığımız müellifler ehli Sünnet akidesini e, kaleme almış alimlerdir. Allah onlara rahmet eylesin. Kim onları sever, dost edinir, onlara dua eder, haklarını gözetir ve üstünlüklerini tanırsa kazananlarla birlikte kazanır. Kim de onlara buğz eder, dil uzatır, rafizi ve haricilerin Allah onlara lanet etsin, onlara nispet ettikleri şeyleri onlara nispet ederse helak olanlarla birlikte helak olur. İbn-i Teymiye rahmetullah şöyle der. sünnet ve cemaatın esaslarından birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asamına karşı kalplerin ve dillerin selamette olmasıdır. Şu ayette anlatıldığı gibi. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. on iman edenlere karşı bir kim bırakma. Yani Haşr suresi 10. ayetini okudu. Hafız İbn-i Hiçbir sahabenin adaletinden sorulamaz. Bilakis bu karara bağlanmış bir meseledir. Onlar mutlak olarak kitap, sünnet ve bu konuda ümmetin icması olduğunu belirtenlere göre icma delili ile adildirler. i̇bn Kesir şöyle der. Ehl-i sünnet vel cemaate göre bütün sahabeler adaletlidir. Zira Allah aziz kitabında onları övmüş, vahiyle konuşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de onların bütün ahlakını, fiillerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Allah katında olan bol sevabı ve güzel karşılığa rağbet ederek mallarından ve canlarından feda etmelerini met etmiştir. Muhammed et-Temimi Rahimullah şöyledir: Ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir Sıddık, sonra Ömer el-Faruk, sonra Osmanlı Zinnureyn, sonra Ali'ül Mürteza, sonra Aşiretül Mübeşşere'nin geride kalanları, sonra Bedir Ehli, Sonra Rıdvan biatine katılanlar, sonra da diğer sahabelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine dost edinir, onların iyiliklerinden bahsederim. Onlardan razı olur, onlar için bağışlanma dilerim. Kötülüklerinden bahsetmekten uzak durur, aralarında geçenler hususunda susarım. Allah Teala'nın şu kavliyle amel ederim, onların faziletine inanırım. Burada yine e, Haşir suresi 10. ayetini e, okuyor İmam Muhammed bin Abdülvehhab. Şevkani Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Ehlibeyt'in sabıye dil uzatmanın haram olduğu konusunda icma vardır. Ve bu bunu 12 tarihten ispatlamıştır. Bunlar ümmetin selefinin sabiler hakkındaki akidesi konusunda özetle naklettiğimiz görüşlerdir. Doğruya muvaffak kılacak olan Allah azze ve celledir. İbn Battah Allah rahmet eylesin diyor ki bütün muhacirler ve ensar'ın Cennetlik ve razı olmuş olduklarına şahitlik ederler, onlar için Allah'tan rahmet dilerler. Kesin ilim ve kalpte yakin ile bilirler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve bir saatliğine de olsa gören, ona iman eden, ona tabi olan bir kimse, cennet amel amelleriyle de gelse, onu görmeyen kimseden üstündür. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve küçük büyük, önceki sonraki bütün sahabelerine hürmet edilir. Onların iyilikleri zikredilir. Fazletleri yayılır. Onların yoluna tabi olunur. Onlardan gelen eserlerle yetinilir. Şüphesiz onların söyledikleri haktır, yaptıkları doğrudur. İmam Begavi de tefsirinde şöyledir. Muhammed bin Kabel Kuraziye Ebu Sahrhumey Humeyd bin Ziyad gider ve şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında görüşün nedir? Dedi ki: İyilikleri ve kötülükleriyle bütün sahabeler cennettedir. Dedim ki bunun delili nedir? Şöyle dedi. Allah Teala'nın şu ayetini okudu. Muhacir ve Ensardan İslam'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Onların kötülüklerine değil, iyiliklerine tabi olmak şart koşulmuştur. Ebu Sar dedi ki, Sanki bu ayeti daha önce hiç okumamışım gibi hissettim. Evet, tefsirinde me'lumut tenzil ismi tefsirinde Tevbe suresinin tefsirinde söylüyor bunu İmam Begavi. İbn Hazım şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer ashabu da hepsi cennettedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabelik edenleri Allah Teala ısnayı vaat etmiştir. Yine Allah azze ve celle şüphesiz Allah vaadinden dönmez buyurmuştur. Allah Teala'nın kendilerine hüsnayı vaat ettiği kimseler cehennemden uzaklaştırılmıştır. Onlar onun sesini de işitmezler. Arzuladıkları şeyde kalacaklar. Büyük korku onları mahzun etmeyecektir. İşte ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi sahabe konusunda budur. Bütün sahabeler Allah hepsinden razı olsun adildirler. Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları tadil ettikten sonra, adaletli olduklarını büyüdükten sonra artık onlardan birinin adaleti sorgulanamaz. Bu için yüksek derece olarak yeter. Onların derecesine onlardan sonra gelenler onlar gibi amel etse de yetişemez. İmam Nevevi şöyle diyor. Bu yüzden hak ehli ve bu konuda icma olduğunu sayanlar, onların şehadetlerini ve rivayetlerini kabulde ve adaletlerinin kamil oluşunda ittifak etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Nevevinin bu sözünü, onların ile ilgili rivayetlerinin kabul edilmesinde, ve adaletlerinin kamil oluşursunda icma sayanlardan icmayı nakletmesini düşünmek lazım. Sırat-ı kayıp saptanların sözü ise sapık fikirlerini yaymak için yanına oturttuğu birini şöyle diyor onlardan birisi. Bütün sahabelerin adaletli olduğu görüşü rahatsız edicidir. Evet, kalpleri nifak pisliğiyle dolmuş ve Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden yüz çeviren kişiyi bu rahatsız eder. Allah azze ve celle... Nahl 36-37. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın ki peygamberleri yalanlayanların sorunun ne olduğunu bir görün. Ey Muhammed sen o kafirlerin hidayete ermelerini ne kadar istesen de Allah saptırdı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Şüphesiz selim kalpler Rabbinin emrine teslim olur, sapmış kalpler ise hakkı görünce ondan yüz çevirir. Allah Azze ve Celle Fussilet suresi 17-18. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Semoda gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. İnananları kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Sahabelerin veya onlardan birinin adaleti hakkında dil uzatan İslam dinine dil uzatmıştır. İbnül Cevzi, menakıb İmam Ahmet bin Hanbel Rahimallah kitabında El-Meymuni'den şöyle naklediyor. İmam Ahmet dedi ki, Ey Ebul Hasan, bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri hakkında kötü konuştuğunu görürsen, onu İslam hakkında itham et, yani dininden şüphe et. Ebu Züra'er-Razi Rahimullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birine dil uzatan bir kimse görürsen bil ki o zındıktır. Bize göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haktır, Kur'an haktır. Biz bu Kur'an'ı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının sünnetleriyle eda ederiz. Onlar ise ancak şahitlerimizi cerh etmek istiyorlar ki kitap ve sünneti boşa çıkarsınlar. Onları cerh etmek zındıklıktır. Hatibül Bağdadi El-Kifayefi ilmir Rivayede. Ee, İbn Sakir tarihi de rivayet eder bunu. Allah bu imamları bu dini savunmak ve korumak için gösterdikleri gayretten dolayı rahmet etsin. Asabın düşmanlarına gelince gerçekte onların işi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlıktır. Batıl getiren kişi bu batıl işiyle insan ve cin şeytanlarını geride bırakır. Allah azze ve celle En'am suresi 12. ayetinde şöyle buyuruyor.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 Bu sel üstte bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya diğer eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle bir misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şey gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir. Sebe 48 49. ayetlerinde şöyle buyrulur. De ki: Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o kaybı çok iyi bilendir. De ki, hak geldi artık batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Nisa 76. ayetinde de, şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır buyurulur. Ey Allah'ın kulu! Bu adaletli sahabelere muhabbet ederek Allah Teala'ya yakınlaş. Geçen ifadeler sana sahabelerin üstünlüğünü, Allah ve Resulünün bu ümmetin selefini övdüklerini açıklamıştır. İbn Kesir rahimeullah sahabeleri anlatırken şöyle diyor. Ehli sünnet ve cemaate göre bütün sahabeler adaletlidir. Zira Allah Aziz kitabında onları övmüş, vahiyle konuşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti de onların bütün ahlakını, fiillerini Resulullah sallallahu aleyhi ve huzurunda Allah katında olan bol sevaba ve güzel karşılara rağbet ederek mallarından ve canlarından feda etmelerini övmüştür. Onların adaletleri hakkında icma edildiğini naklettik. Bu ehl sünnet ve cemaatin ittifak ettiği bir husustur. Ehl-i sünnete muhalefet edenlerin görüşleri ise ancak bidat ve sapıklıktır. Bu yüzden sünnetten ayrılanlar, adil olan sahabeler yalnızca muhacirler ve ensardır derler. i̇bn Hazm Rahimeoğlu'na sahabeler arasında geçenler hakkında ve sonra onların fazileti ve adaleti hakkında şöyle diyor. Tabiinden ve onlardan sonra fazilet ve ilim ehli insanların adından onlara saygı gösterip onlar için başlanma dilememiz gerektiğinden bahsediyor ve şöyle devam ediyor. Biz Ali, müminlerin annesi, Talha, Zübeyir, Ammar, Hişam bin Hakim, Muaviye, Amr, Numan, Semure, Ebul Gadiye ve diğerleri hakkında ileri gitmeyiz. Onlar hak İslam imamlarıdır. Faziletleri... Çoğunun cennetlik olduğu kesinlikle bildirilmiştir. Bundan ancak aşırı giden kimse şüphe eder. Zikrettiklerimizden kusurlu olan ve hata edenler iştahından dolayı yine ya bir ya da iki ecir almıştır. Bunlar onların adaletini eksiltmez. Muafakiyet Allah'tandır. Bunu el-ihkam fi usulil ahkamda diyor. İmam Ahmet müsnedinde şöyle rivayet ediyor. Ee, Enes bin Malik radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu naklediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir topluluk ateşe girip kendilerini ateş kararttıktan sonra çıkarılır ve cennete sokulur. Cennetlikler onlara cehennemlikler diye seslenirler. Ravilerden Hammam dedi ki, katade bu rivayete tabi olurdu. Allah en iyi bilendir. Lakin Allah'ın peygamberine sahabelik ve dininin ikamesi için seçtiği Resulullah sallallahu aleyhi ve asabını ashabını etmeniz gerekir. Evet, bunun isnadı sahihtir. Sahabelere dil uzatanlar hakkında, imamların görüşleri de şu şekilde. Buhari, ölülere sövmekten nehi babında Ayşe radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ölülere sövmeyiniz çünkü onlar gönderdiklerine kavuştular. Sayhayn'da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilir. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. "Asabma sövmeyiniz. Sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan bir ölçeklik hatta yarım ölçeklik infakına ulaşamaz. Bu Bukhari'nin lafsıdır Müslimin lafzı ise şöyle. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki Halid bin Velid ile Abdurrahman bin Af arasında bir sorun oldu ve Halid ona sövdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Asabından birine sövmeyiniz. Sizden biri uhud daha kadar altın infak etse, onlardan birinin ne bir ölçeğine, ne de yarım ölçeğine erişemez. Yine Müslim Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten rivayet ediyor, merfu olarak: Asabma sövmeyiniz, asabma sövmeyiniz. Nesim elinde olana yemin ederim ki, sizden biri uhud kadar altın infak etse, onlardan birinin bir ölçeğine de, yarım ölçeğine de erişemez. İmam Ahmed İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasabına sövmeyiniz. Onlardan birinin bir saatlik kıyamı sizden birinin ömür boyu amel etmesinden hayırlıdır. Buhar ve Müslim Berra radıyallahu Anten rivayet ediyorlar. Ensar'ı ancak mümin sever ve onlara ancak münafık buz eder. Kim onları severse Allah da onu sever. Kim onlara buz ederse Allah da ona buz eder. Müslimin Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anh'den rivayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ensara boğuz edemez buyrulmuştur. İbn-i Ömer radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh ensarı hicveden bir bedeviye gitti ve şöyle dedi. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeliği olmasaydı onun hakkından gelirdi. Yani ensarı hicveden birisi hakkında Bedevi olmasına rağmen sahabeden olma sebebiyle Ömer radiyallahu ona bir ceza uygulamıyor. Lalkai, Vail yoluyla Behi'den rivayet ediyor. Ubeydullah bin Ömer ile Miktat arasında bir konuşma geçmişti. Ubeydullah Miktat'a hakaret etti. Bunun üzerine Ömer radiyallahu şöyle dedi. Bana kılıç getirin onun dilini keseyim. Bundan sonra hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden hakaret etmeye kalkmasın. Yine Lalkai Abdurrahman bin Ebza'dan rivayet ediyor. Babama Ebu Bekir anh'e dil uzatan bir adam gelirse ona ne yaparsın diye sordum. Boynunu vururum dedi. Ya Ömer'e söven kişiye dedim. Yine boynunu vururum dedi. İbn-i Battan süfyan Sevri'nin şöyle dediğini rivayet ediyor. Selefe dil uzatma ki selametle cennete girebilesin. Ahmet fazal sabede Memun bin Mihran'dan rivayet ediyor. Şu üç şeyden uzaklaşın: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sabilerine sömek, yıldızlar hakkında konuşmak ve kader hakkında konuşmak. Lalqai Malik bin Enes Rahimeullah'tan rivayet ediyor: Allah resulü aleyesat ve sahabelerine sabilerine sövenin feyde hakkı yoktur. Allah azze ve celle buyurur ki: Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan Allah'tan bir lütf ve rızadileyen Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. Bunlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret eden sahabelerdir. Sonra şöyle buyurmuştur. Daha önceden medine yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler. Bunlar da ensardır. Sonra şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla derler. Fey işte bu üç kimseyedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine söven kişi, bu üç kimseden değildir ve Feyde onun hakkı yoktur. Hallal Sünne'de Ebu Bekir el Mervez'den rivayet ediyor. Ebu Abdullah'a yani İmam Ahmed'e Ebu Bekir, Ömer ve Ayşe radıyallahu anhüm'e söyen kimse hakkında sordum dedi ki, onu Müslüman saymam. Ebu Abdullah'a şöyle derken istedim yani İmam Ahmed'i. Malik dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına dil uzatanın ganimetten payı olmaz veya İslam'dan nasibi olmaz." dedi. Yine Abdülmelik bin Abdulhamid'den rivayet ediyor. "Ebu Abdullah'ın şöyle dediğini işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına dil uzatan kişinin Rafiziler gibi kafir olmasından korkarım." Sonra şöyle dedi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına süen kişinin dinden çıkmamış olmasından emin olamayız." Yine Abdullah bin Ahmed bin Hanbel'den rivayet ediyor. Babama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asabına dil uzatan bir kimse hakkında sordum. Onu Müslüman görmem dedi. Halal sünnesinde Firyabi yoluyla birisi Firyabi'ye Ebu Bekir radiyallahu anh'e söven bir kişi hakkında sordu. Kafirdir dedi. Cenaze namazı kılınır mı diye sordu. Hayır kılınmaz dedi. O la ilahe illallah dediği halde ona ne yapılır diye sorunca da ona ellerinizi sürmeyin. Çukuruna atılıncaya kadar... Odunla kaldırılır dedi. Yani cenazesine bile ellerini sürmeyin, odunlarla tutarak onun cenazesini kaldırın dedi. Ahmet bin Cafer bin Yakub el-Islahari'nin rivayet ettiği Risalesinde İmam Ahmet şöyle diyor. Onların kötülüklerinden, yani sahabelerin kötülüklerinden bir şey zikredilmesi, onlardan birine hakaret etmek ve kusur bulmak caiz değildir. Kim böyle yaparsa, sultanın onu teyidip ederek cezalandırması gerekir. O affedilemez. Bilakis mutlaka cezalandırılmalı ve tevbe etmesi istenmelidir. Tevbe ederse kabul edilir. Etmezse ölünceye yahut dönünceye kadar hapsedilir. Bu risalenin başında şöyle denilmektedir. Bu mezhep ilim ehlinin eser asabının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamandan bugüne kadar sünnetini iyi bilip ona uyarak sarılanların mezhebidir. Kendilerine yetiştiğim Hicaz, Şam ve diğer bölge alimlerinin üzerinde bulunduğu akide budur. Bunu e, Ebu Yala tabakatü Hanabile'de nakletmiştir. Kadı İyaz şerh Müslim de şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asabına veya onlardan birine sövmek ve onlara kusur bulmak büyük günahlardandır. Nitekim böyle yapana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiştir. İbrahim ennehai şöyle derdi. Ebu Bekir ve Ömer'e dil uzatmak büyük günahlardandır. Ebu İshak Es Essebi'yi de böyle demiştir. İbn Hacer el heytemi Ez-Zevaci Zevacir isimli büyük günahlara dair kitabında 464. ve 465. büyük günahlar ensara buz etmek ve sahabelerden Allah hepsinden razı olsun onlardan birine dil uzatmaktır. Bu açıklamalardan sahabelere veya onlardan birine sövmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölülere sövmekten yasaklaması ve ashabına sövmekten yasaklaması sebebinin ne kadar büyük günah olduğu anlaşılmıştır. Ayşe radıyallahu haber verine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ashabı için başlanma dilemenin emredildiği, onlar ise sövdüklerini söyledi geçmişti. Bunu Müslüm rivayet etmişti. Bu Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabına sövülmesiyle vuku bulmuştur. Zira asaba söyen bu kimseler, Abdullah bin Sebe zındığından emerek İsa Aleyhisselam'a tabi olan havarilere söven Hristiyanlara benzemişlerdir. İmam Acuri, kitab Şeria'da Zühri'den rivayet ediyor. Hristiyanlara Sebe İy'den daha çok benzeyen bir topluluk görmedim. Ahmet bin Yunus dedi ki, Zühri'nin kastettiği kimseler Rafiziler yani Şialerdir. Onun öncekilerin getirmediği şeyler getireceğini iddia edenler çıktı. Bazı makaleler yazdı, meclislerde konuştu. Bazılarının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylediğini dediği zaman onun naklettiklerini yalanladılar. İbn Hazm'ın El İhkam'da Ebu Bureyde'den, onun da babasından rivayet ettiği şu haberi naklediyor İmnaz'ın. Medine'ye iki mil uzaktaki Leysoğullarından bir kabile vardı. Onlara üzerinde hulle olan bir adam geldi ve dedi ki, bu hulleyi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirdi. Bana sizin kanlarınız ve mallarınız hakkında görüşümle hükmetmemi emretti. O cahiliye döneminde bir kadına talip olmuş fakat onu evlendirmemişlerdi. Oraya o kadının yanına yerleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdiler. O da Allah'ın düşmanı yalan söylemiş buyurdu. Sonra birisini göndererek onu diri bulursan boynunu vur eğer ölmüşse ateşte yak buyurdu. İbn-i Adil hadisi zikrettikten sonra şöyle der. Bu kıssayı ancak bu açıdan Zekeriya bin al Ali bin müsir tariki ile biliyorum der. E, bu hadis zayıftır. Bununla sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve yalan söylediğine delil getirmek caiz değildir. Bu gibi hadisleri sözüne delil olarak nakletmekte de caiz değildir. Bu hadisin illeti Salih bin Hayyan el-Kuraşi'dir. Onun nisbetinin el-Ferasi, el-Kufi olduğu söylenmiştir. i̇bn ve Ebu Davud zayıf demişlerdir Durabi hakkında. buhari onda şüphe vardır der. Ebu Hatim kuvvetli değildir. der. Nesai ve Dulabi ''Güvenilir değildir.'' demişlerdir. Ukayli, zayıf ravilere dair Etvafa kitabında zikretmiş, cerh etmiştir. i̇bn Hibban ise, ''Güvenilir ravilerden sabit hadislere benzemeyen şeyler rivayet etti. Tek kaldığı zaman onunla delil getirmek hoşuma gitmiyor.'' demiştir. i̇bn Adi de rivayetleri genelde ''Mahfuz değildir.'' demiştir. Yine dar Kutni de onun zayıf olduğunu söyler. Cerh ve tadil imamlarının Salih bin Hayyan hakkındaki görüşleri bu olduğuna göre ve bu rivayette tek kaldığına göre bu rivayette sadece bu tarihte geldiğinden dolayı bu sahih değildir. Bu tür hadisleri rivayet eden kişi sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uydurmuş olabilecekleri iddiasıyla Rablerinin ve Resulünün yerleştirdiği konumdan düşürmek istemektedir. Bunu yapan veya sahabe adına yalan söyleyen kimse hakkında şiddetli tehdit gelmiştir. Eğer Allah'a tevbe etmezse sapıklığı açıklanan kimse gibi bunu da ilan etmezse bu ayetlerden, şu birazdan okuyacağım ayetlerden bu, e, bunun tehdidi altına girilmesinden korkulur. Böyle bir kimsenin Haşir suresi 10. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Yine El Velid bin Uhbe'nin fasık olduğuna şu ayeti e, ayet ile delil getiriyorlar. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topla kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat 6. ayet. Bu ayet El Velid hakkında nazil olmuştur. Bu konudaki bütün rivayetler hakkında eleştiriler vardır. En sağlam isnadı Muhammed bin Sabık, İsa bin Dinar, onun babası Dinar, Haris bin Dirar el-Huzai şeklinde gelen rivayettir. Bu isnatta Dinar el-Huzai el-Kufi, Ali bin el-Medin'in de dediği gibi meçhul bir ravidir. İbn-i bunu Es-Sukat'ta zikreder. Bunun diğer merfu yolları da var ise de hepsi zayıf isnatlarla gelmiştir. En kuvvetli rivayeti de Mürsel'dir. Yani Mürsel demek e, tabiinin sahabeyi zikretmeden direkt Allah Resulü'nden rivayet etmesi veya yetişmedi kimseden, ulaşmadı kimseden rivayet etmesi. Katade, Mücahit ve Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan Mürsel olarak gelmiştir. İbn Abdilber bu ayetin El-Velid bin Uhbe hakkında indi hususunda icma nakleder. Nitekim bazı alimler bütün rivayet yollarında zayıflık olsa da bu hadisi sayı saymışlardır. Bize bu gibi konularda Böyle sövmekten, hakaret etmekten ve onlar hakkında bunu dil uzatma sebebi olarak görmekten kendimizi tutmamız vaciptir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Es-Sarimul de şöyle diyor. "Asabımızdan bir cemaat Ali ve Osmanlı'nın teberri itikadında olan harcilerin kafir olduklarını ve bütün sahabilere sövülebileceğine, tekfir edilebileceğine ve fasık sayılabileceğine itikad eden rafizilerin kafir olduklarını açıklamıştır." Ebu Bekir Abdülaziz el-Muhni şöyle der. Ebu Bekir Abdülaziz el-Muhni adlı eserinde şöyle diyor. Rafiziye gelince eğer sövüyorsa, sahabeye sövüyorsa kafir olmuştur. Nikahı caiz değildir. Kadı Ebu Yala, sahabeye dinleri ve adaletleri konusunda lekeleyici şekilde dil, dil uzatanların kafir olacağını belirtmiştir. Ama lekeleyici şekilde dil uzatmazsa, mesela onlardan birine öfkesinden dolayı dil uzatırsa ve buna benzeri hallerde tekfir edilmez. Sahabe-i kiram hakkında bu şekilde olmak gerekir. Malumdur ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat sahabelerden her birinin büyük ya da küçük günah işlemekten masum olduklarına itikad etmez. Bilakis bu onlar için mümkündür. Lakin onların İslam'da bir öncelikleri, üstünlükleri ve bağışlanmalarını vacip kılan sahabelikleri vardır. Onlardan sonrakiler için bağışlanmayan kötülük onlar için bağışlanmıştır. Müslümana bu konuda vacip olan bu şekilde itikad etmesi, bunu savunmasıdır. Zira Allah azze ve celle bunu din kılmıştır. Şeyhülislam İslam Es-Sârimul Mes'ul'de şöyle der: Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden, onlara güzellikle uyan tabiinden ve Ehli Sünnet ve Cemaat'in diğer mensuplarından ilim ve fıkıh arasında bir ayrılık bilmiyoruz. Onların hepsi de sahabeler hakkında onları övmenin, onlar için başlanma dilemenin, onlara hürmet etmenin ve onlardan razı olmanın, onlara muhabbet etmenin Onları dost edinmenin ve onlar hakkında kötü konuşanların cezalandırılmasının vacip olduğunda icma etmişlerdir. i̇bn Kesir Rahimeullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür ve beraberindekiler yani Fetih 29. ayetinin tefsirinde şöyle der. Müminlerin emiri Osman radıyallahu anh şöyle diyor. Her kim bir sırrı gizlerse Allah bu sırrı onun yüz hatlarında ve dilinden kaçan sözlerle açığa çıkarır. Nitekim Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, kim içini düzeltirse Allah da onun dışını düzeltir demiştir. Evet, burada önemli bir mevzu olması sebebiyle diğer sahabelerden ayrı olarak özellikle Muaviye radıyallahu anh ile ilgili bir bölüm daha sunmak istiyorum. Çünkü Muaviye radıyallahu anh hakkında Sanki dil uzatmak serbestmiş gibi e, bir takım tavırlar alınmakta. İmam Ahmet müsnedinde Abdurrahman bin Ebi Umeyretül Ezdi isnadıyla, kendi isnadıyla rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muaviye Radiyallahu Anh'ten bahsetti ve şöyle buyurdu. Allah'ım, onu hidayet edici ve hidayeti bulmuş kıl ve onunla insanlara hidayet ver. Bunu, İmam Ahmet dışında bir de Tirmizi, acuri Ebu Naim, Marfetü Marfetüs sahabede, Buhari, Tarihül Kebir'de, i̇bn de, Asakir'de, Tarihül Dimeşk'de, Muaviyye radıyallahu Hanın hal tercümesini verirken rivayet etmiştir. Rivayet yollarını tek tek uzun uzun zikretmiş ve hadisin sabit olduğunu ifade etmiştir. İbn-i Hacerel Heysemi, hadisin hasen olduğunu söyler. Aynı şekilde i̇bn Kesir el-Bidayede sahih demiştir. Bu isnat sahihittir. Bütün ravileri güvenilirdir. Zehebi Siyer-ü Nubela'da ı hadislerin tarihlerini zikrettikten sonra bu hadisler birbirine yakındır dedi. Said bin Abdülaziz Rabia bin Yezid'den rivayetinde itilaf edildi. El-Velid bin Müslim, Said bin Aziz Yunus bin Meysara Abdurrahman bin Ebi Umayra isnadıyla da rivayet edilmiştir bu. İbn Sakir bütün rivayet yollarını zikreder ve sonra bu cemaatin kavli olup doğru olandır dedi. Evet, El Cuzakani de El ebatıl isimli eserinde bu hadis hasendir demiştir. El Velid bin Müslim'in rivayetine mutabat eden diğer rivayet yolları yine Tirmizi'nin Sünen'inde, Acu'rinin Şeriasında ee, Gelmiştir. Bunun isnatlarını el Isabi adlı kitaba yaptığım muhtasar tercümede e, dipnotlarında belirttim. E, Muaviye radiyallahu hal tercümesi verilen yerde. E, yani bu rivayet sahihtir. Bunun ispatını orada görebilirsiniz. Diğer bir kısa, bundan daha kısa bir metinle rivayeti e, Muaviye radiyallahu Han'ı ve ee, Umeyr radıyallahu anh diyor ki, Ebu İdris el-Havlani'nin rivayetinde, Ömer bin Hatta, Umeyr bin Saadı Humus valiliğinden alınca, görevden alınca Muaviye'yi vali yaptı. İnsanlar, Umeyr azledildi ve Muaviye vali oldu diye söylenmeye başladılar. Bunun üzerine Umeyr, yani onun yerine azledilen e, Umeyr şöyle dedi, Muaviye'yi ancak hayırlı anınız. Şüphesiz ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım. Onunla insanlara hidayet ver buyurduğunu duydum. Düşünebiliyor musunuz? Bunu Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Naim'de Marifet-i Sabed'e rivayet ediyor bunu. Yani kendisinin yerine göreve getirilmesine rağmen Muaviye radiyallahu anh bakın onun hakkında belki en çok haset etmesi, en çok kıskanması gereken kimseyken onun hakkında ancak hayır konuşunuz diyor. <gülüyor> Yine Yunus bin Halbes'in Mürsel rivayetinde Nebi Aleyhissalatü Vesselam Muaviyeye Allahım ona kitabı ve hesabı öğret, onu azaptan koru diye dua etti. E, bunu da İbn Sakir rivayet eder. İsnadında zayıflık vardır bunu. İsağ bin Rahbiye şöyle demiştir: Muaviyenin fazleti hakkında sahip bir şey yoktur. İmam Nesayi de aynı sözü söyler. Fakat Abdurrahman bin Ebu Umeyre hadisinden geçenleri destekleyen rivayetler vardır. Nitekim İbn Abbas r.a. Onu fakih olmakla övünmüştür. Bukhari sahihinde, Nafi bin Ömer'in rivayetinde bana İbne i Müleyke rivayet etti. İbn-i Abbas'a, Müminlerin emiri Muaviye'ye ne diyorsun? O sadece bir rekat vitir kılıyor denildi. Bunun üzerine dedi ki, isabet etmiştir. Zira o fakihtir. Evet, i̇bn Abbas, Muaviye radıyallahu anh'ın tek rekat vitir kılmasına isabet etmiştir. Zira o fakihtir diyor. Onun sahabeliğini haber vermiştir. Buhari yine rivayet ediyor. Muaviye yatsı namazından sonra tek ile vitir kıldı. Yanında İbn Abbas'ın azatlısı vardı. O İbn Abbas radiyallahu gidip söyleyince dedi ki onu bırak. O Allah Resulü'nün sahabesidir. Bunda Bukhari rivayet eder. Deniz seferine çıkan ilk ordunun komutanı olması da onun faziletlerinden birisidir. İmam Bukhari Sahih'in Ümmü Haram radiyallahu rivayet ediyor. O Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitmiştir. Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu cenneti hak etmiştir. Muaviye radiyallahu anh bu ordunun komutanıydı. Onun yönetimi altında deniz savaşı yaptılar. Bu ordu da oğlu Yezdi görevlendirmişti. Bukhar ve Müslim Muhammed bin Yahya bin Habban, Enes bin Malik, teyzesi Ümmü Haram binti Milhan tarihiyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün benim yakınımda uyumuştu. Sonra tebessüm ederek uyandı. Seni güldüren nedir dedim. Buyurdu ki, ümmetimden bir takım insanlar bana arzu oldular. Şu denizin enginine tahtlar üzerinde krallar gibi binip gidiyorlardı. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et, beni onlardan eylesin dedim. Ona dua etti, sonra tekrar uyudu. Aynısını yaptı, aynısını söyledim ve aynı şekilde cevap verdi. Ben yine, ey Allah'ın Resulü, bana dua et, beni onlardan kılsın dedim. Sen evvelkilerdensin buyurdu. Sonra kocası Ubade bin Samit radıyallahu anh ile beraber Müslümanların Muaviye radıyallahu anh ile çıktıkları ilk deniz seferine çıktı. Yola çıktıkları zaman Şam'a indiler. Ümmü Haram binti Milhan hayvanına binerken düşerek vefat etmiştir. Bunu Bukhara'ya müslim rivayet ediyor. Muaviye radıyallahu anh'ın müminlerin dayısı olması da onun faziletlerindendir. Zira onun kız kardeşi Ümmü Habibe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşiydi. Alemlerin Rabbinin Resulünün vahiy katibi olması yine onun diğer bir faziletidir. sahih Müslim'de geldi üzere Ebu Süfyan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Muaviye'yi de katibin yap dediği zaman, evet yaptım buyurmuştur. Bunu Müslim İmam Ahmet rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam, git Muaviye'yi bana çağır dedi. O onun katibi idi. Şekne gelir rivayet. Aleykümselam. Bu Bunun isnadı Sait'tir. O bu ümmetin dahilerinden idi. i̇bn Sa'd tabakatında Davud bin Amir'den rivayet ediyor. Bu ümmetin kadıları şu dört kişidir. Ömer, Ali, Zeyd ve Ebu Musa. Bu ümmetin dahileri şu dört kişidir. Amr bin El-Az, Muaviye bin Ebi Süfyan, Mughire bin Şube ve Ziyad. i̇bn Sa'd bunu tabakatında sahih bir yol isnad ile rivayet eder. Ömer bin Hattab radıyallahu an Muaviye'yi Şam valisi yapmış, Osman bin Affan da onu o görevde tutmuştur. Nitekim o valilik ve yönetim için en uygun birisiydi. Bukhari tarihinde İbn Abbas radıyallahu an'dan rivayet ediyor. Muaviye'den başka meliklik için, krallık yani böyle yöneticilik için yaratılmış kimse görmedim. Bunun da isnadı sahihtir. Halal sünnesinde İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ses yok mu şu anda? Ses... Evet, İbn Abbas radıyallahu anh'ıma şöyle demiştir. Muaviyeden başka meliklik, yöneticilik için yaratılmış kimse görmedim. Eğer insanlar ondan geniş vadiler alsalar, eli sıkı cimriler gibi öfkelenmez. Yani Muaviye radıyallahu anh burada güzel bir ahlakına işaret ediyor. İbn Abbas radıyallahu. Anh. Yine Halal es-Sunne'de e, Abdullah bin Ömer radıyallahu rivayet ediyor. İbn Ömer dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Muaviye gibi lider şahsiyetli birini görmedim. Ravi Nafi diyor ki: O Ebubekir radıyallahu anh'ten daha mı lider şahsiyetliydi? Şöyle dedi: Ebubekir ondan üstün ama Muaviye lider şahsiyetliydi. Dedim ki o halde o Osmandan da mı lider şahsiyetliydi? Şöyle dedi. Allah rahmet eylesin. Osman radıyallahu an Muaviye'den üstün idi ama Muaviye Osmandan da daha lider şahsiyetliydi. Evet, halal de bunu pek çok rivayet yoluyla rivayet etmiştir. Hasendir bunun isnadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sabi sahabe olmak Muaviye'ye mübarek olsun. Nitekim o aynı zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte cihad etmişti. O, onunla Nebi sallallahu aleyhi ve arasında akrabalık bağı vardı. Ömer ve Osman radiyallahu onu şan valisi yapmışlardı. Ömer ve Osman radiyallahu vali tayin ettiği bir kişi sana yeter. Allah hepsinden razı olsun. Yine İbn Abbas radiyallahu anhuma'nın muaviyenin fıkıh bilgisine ve yönetim işinde güzel seyrine, güzel gidişantına şahitlik etmesi de bu konuda yeter. İşte i̇bn Ömer anh'ın onun hilmi ve liderliği hakkında söyledikleri de e, aktardığımız gibi, Muaviye radiyallahu anh, valilik ve krallığını hayırla ikam etmiştir. Aklının kemali, ağırbaşlılığı, geniş gönüllülüğü, kıvrak zekası ve keskin görüşüyle dünya siyaseti yapmış, insanları cömertliği ve hilmiyle memnun etmiştir. Şimdi neden Muaviye radiyallahu anh hakkında özellikle duruyoruz? Çünkü imamların bu konuda bazı dikkat çekici sözleri var. Bukhari'de geçtiği üzere i̇bn Abbas radiyallahu onun hakkında o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabelik etmiştir dediği geçmişti. i̇bn Ömer radiyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra muaviye gibi otoriter birini görmedim demiştir. İbn-i Sakir Malik bin Enes'ten o da Zühri'den rivayet ediyor. Said bin el-Müseyyebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hakkında sordum. Bana dedi ki, dinle ey Zührî. kim Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi sever halde ölen, cennetle müjdelenen on kişinin cennetlik olduğuna şahidlik eden ve muaviyeyi de hürmetle anan kimse, Allah'ın hesaba çekmemesini hak eder. İbn-i Asakir, Kabil Sabin Cabir'den rivayet ediyor. Muaviye kadar yumuşak huylu, onun kadar liderlik sıfatına sahip, onun kadar tahammüllü, merhametli, onun kadar kolayca çıkış yolu bulan, onun kadar iyilik yapmaya müsait bir kimse görmedim. Evet. İbn-i yine e, Ebu İsak'tan rivayet ediyor. Muaviye'den sonra onun gibisini görmedim demiştir. İbn İbrahim bin Meysara'dan rivayet ediyor. Ömer bin Abdülaziz'in, Muaviye'yi hakaret eden kimse dışında hiç kimseyi kamçısıyla dövdüğünü görmedim. Yine i̇bn Sakir, tarihi Dimaşk'ta, Muhammed bin Yahya bin Said yoluyla rivayet ediyor. i̇bn Mübareke, Muaviye hakkında ne diyorsun diye soruldu. Dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Semiyallahu limen hamideh dediği zaman, onun arkasında Rabbena velekel hamd diyen Muaviye hakkında ne diyebilirim ki? Ona Muaviye mi üstün yoksa Ömer bin Abdülaziz mi dediler? Şöyle dedi, Muaviye'nin burnuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken giren toprak, yani bir cihad esnasında giren toprak, Ömer bin Abdülaziz'den üstündür. Hatip tarihinde, Rabah bin el-Cerrah el-Mavsili yoluyla rivayet ediyor. Bir adamın El-Muaffa bin İmran'a, Ey Ebu Mesud, Ömer bin Abdülaziz'in Muaviye bin Ebu Süfyan'a göre yeri nedir diye sorduğunu duydum. Buna şiddetli bir şekilde öfkelendi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve asabını kimseyle kıyaslamayın. Muaviye onun sahabesi, akrabası, katibi ve Allah azze ve celle'nin vahyinin emini idi. Bunu hatip Tarihül Bağdat'ta, i̇bn Sakir Tarihü Dimaşk'ta, Halal'da farklı bir isnatla e, sünnede, es-sünnede rivayet eder. i̇bn Sakir, İsa bin Halife el-Hazza rivayet ediyor. El-Fal bin Ambes'e dükkanda yanımda oturuyordu. Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi daha fazletti diye soruldu. Buna şaşırarak, Subhanallah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören bir kimseyi, onu görmeyen kimseyle bir mi tutayım? Bunu üç defa söyledi. Yine İbn-i Asakif, bin Ziyad'dan rivayet ediyor. Ebu Abdillah'ı işittim. Ona Muaviye ve Amr bin Ağası eleştiren kişiye rafizi denilir mi diye soruldu. O da şöyle dedi. Bu iki kişinin aleyhinde konuşmaya cüret eden adamın içinde mutlaka kötü bir düşünce vardır. Sahabelerden herhangi biri hakkında kötü sözler sarf eden adamın niyeti mutlaka kötüdür. Evet, bunu da İbn-i Sakir ile beraber Halal Es-Sünnesi'nde rivayet eder. İbn-i Kesir'de el Bidayede onlardan nakledir. Bunlar Mavi radıyallahu anh'ın fazletine dair bazı imamların görüşleridir. Allah ona söyleyen ve düşmanlık edenlerin, münafıklıkla suçlayanların burunlarını sürtsün. Bundan Allah'a sığınırız. Doğru yoldan sapan bazı kimseler bazen yazılarıyla veya bazı meclislerdeki konuşmalarıyla sahabe ve onların adalet hakkında sözler etmektedirler. Bunların dıştan günahkar olduğunu, mescitlerde namazı bilmeyen kimseler olduğunu görürsün. Böyle kimseler nasıl oluyor da peygamberler ve rasullerden sonra insanların en hayırları hakkında eleştiri yapabiliyorlar. Bazen muaviyeyi, fetihte ve fetihten sonra Müslüman olan sahabeleri, sahabilikten çıkarıyorlar, onları sahabeden bile saymıyorlar, macirler ve ensar dışındakileri sahabe kabul etmiyor ve bunlar dışındakileri adil olmadıklarını iddia ediyorlar. Müslim sahihinde Ebu Hüreyre radıyallahu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristan'a geldi ve şöyle dedi. Selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bizler de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ederdi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü ve selam: sizler benim sahabelerimsiniz. Kardeşlerimiz ise daha sonra gelecek olanlardır buyurdu. Dediler ki Ümmetinden henüz gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın, ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Ne dersin? Bir adamın Yağız ve Doru At sürüsü içerisinde alacalı bir takım atları olsa, o adam atlarını tanımaz mı? Sahabeler evet tanır, ey Allah'ın Resulü dediler. İşte onlar da abdestten dolayı böyle alacalı olarak gelecekler. Ben havuza onlardan önce varacağım. Dikkat edin ki bazı kimseler benim havuzumun başından kalıp, Develerin kovulduğu gibi kovulacaklar. Ben onlara, hey, beri gelin diye nida edeceğim. Bunun üzerine bana, onlar senden sonra dinde değişiklikler yaptılar denilecek. Ben de öyleyse uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim buyurdu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelecek olan bütün müminler sahabe değildir. Ama mümin olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşan ve bu hal üzere ölen sahabedir. Bu İbn Abbas radiyallahu anhumanın, Muaviye radıyallahu anh hakkında söylediği sözlere geçtiği gibi sahabelerin anlayışıdır. Yine Müslim sayhinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Muaviye radıyallahu an mescitte bir halkaya uğradı ve niçin oturdunuz dedi. Allah'ı zikretmek için oturduk dediler. Allah hakkı için sizi burada oturtan sebep bu mudur dedi. Onlar da vallahi sadece bu sebeple burada oturuyoruz dediler. Muaviye dikkat ediniz. Sizi itham ettiğimden dolayı sizden yemin istemiş değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı benim yakınlık derecemde olup da kendisinden, benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir halkanın yanına çıkmış ve siz bu toplukta sizi oturtan şey nedir diye sormuştu. Onlar da Allah'ı zikretmek, bizi İslam üzere hidayet ettiği için ve bize verdiği her türlü nimetlere hamd etmek için oturduk dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hakkı için sizi oturtan sebep sadece bu mudur? Onlar da vallahi bizi oturtan sebep budur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin. Sizi itham ettiğimden dolayı sizden yemin istemiş değilim. Lakin Cibril bana geldi ve meleklere karşı Allah'ın sizinle övündüğünü bildirdi. Evet. Meleklere karşı Allah'ın övündüğü bu kimseler arasında dikkat ediniz Muaviye radıyallahu anh de var. Asabından, asabından bir halkan yanına geldi ifadesi bütün sahabeleri, Allah hepsinden razı olsun, kapsamaktadır bu hadiste. Lakin eğer kalp nifak ve sapıklık taşıyorsa, seçkin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahbesi görününce kafir tagutların, bidatçı sapıkların sözlerinin arkasına geçer. Dilini çıkarır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına sövmeye ve hakaret etmeye başlar. Abdullah bin Mübarek'in dediği gibi Ayıplamaya ilk önce Muaviye radiyallahu anh'den başlar. İbnül Mübarek şöyle diyordu. Muaviye radıyallahu anh bize göre bir imtihandır. Kimin Muaviye'ye öfkeyle baktığını görürsek onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabilerine kötü söz söylemiş olmakla itham ederiz. Bunu İbn-i Sakir tarih rivayet eder. Hatip tarihi i Bağdat'ta e, Nafi'den rivayet ediyor. Muaviye bin Ebi Süfyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının perdesidir. Kişi perdeyi araladığı zaman ilerisine gitmeye cüret eder. Yani bu bir giriş kapısı olarak kullanılmaktadır sapıklar tarafından. Bunu aynı zamanda İbn-i Sakir de rivayet eder. i̇bn Kesir el-Bidaye de ondan naklediyor. İmam Ahmet rahimallaha birisi, Dayım bana Muaviye'yi ayıplıyor. Bazen onunla beraber birlikte yemek yiyorum. Ne dersin? Diye sordum. İmam Ahmet hemen dedi ki, onunla beraber yemek yeme. Yine İbn-i Asakir rivayet ediyor. Veki ona ulaşan habere göre, Muaviye kapının halkası gibidir. Onu hareket ettireni daha fazlasıyla suçlarız demiştir. Nitekim Muaviye radıyallahu anh yönetimi, Hasan bin Ali bin Ebi Talib'e, Allah ondan ve babasından razı olsun, Babasından devralmış pek çok Müslümanın kanı dökülmüştü. Allah ona bu ümmetten hayırlı karşılıklar versin. Bukhari Sahin'de e, Hasan radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Hasan el-Basri'den yani. O Allah'a yemin ederek şöyle diyordu. Vallahi Hasan bin Ali, Muaviye'yi Medain'de dağlar gibi ordu birlikleriyle karşılamıştı. Amr bin As Muaviye'yi harbe teşvik ederek ben öyle ordu birlikleri görüyorum ki onlar karşılarındaki akranı olan orduyu kesin surette boğup öldürmedikçe geri dönmeyecektir dedi. de Amr bin As'a ki vallahi Muaviye bu iki adamın hayırlısıdır. Ey Amr eğer muhaliflerimiz askerlerimizi veya askerlerimiz muhaliflerimizi öldürürlerse insanların işlerini benim adıma yerine getirmeyi kim üzerine alır? ''Bana bu öldürülenlerin kadınlarına, yetim ve dullarına bakmayı kim tekefül edebilir?'' dedi. Ve Hasan radıyallahu anh'e, Kureyş'ten ve oğullarından iki kişiyi, Abdurrahman İbni Semure ile Abdullah bin Amir bin Kureyş'i gönderdi. Ve bunlara hitaben, ''Haydi şu adama gidiniz, ona barışı arz ediniz, ona barış istediğimi söyleyiniz, ne arz ederse onları öğrenip geliniz.'' dedi. Bunlar Hasan radıyallahu anh'a gittiler. Huzuruna girip konuştular ve Muaviye'nin teklifini söylediler. İstediklerini de sordular. Hasan bin Ali bunlara cevabın, bizler Abdülmuttalib oğullarıyız. Kerem ve Cömertliğe alışmışız. Halifelik adına Beytülmal'den bize düşen hisse nedir ki? Şüphesiz bu ümmet kendi kanı içinde şaşırmış birbirini kırıyor dedi. Onlar cevabın, Muaviye size şöyle şöyle mal arz ediyor. Daha neye ihtiyacınız varsa onu sormamızı ve sizin bildirmenizi istiyor dediler. Hasan radıyallahu anh bu söylediğiniz şeyleri bana karşı kim garanti edip üzerine alır dedi. Muaviye'nin elçileri biz bunları senin için üzerimize alırız dediler. Ve Hasan bin Ali radıyallahu anh'ıma her ne istediyse onlar biz temin ederiz diye karşıladılar. Hasan radıyallahu anh bu suretle Muaviye ile sul barış anlaşması yaptı. Hasan el Basri şöyle der. Ben Ebu Bekir anten anh ettim. O şöyle diyordu. Ben Resulullah'ı Minber üzerinde torunu Hasen bin Ali'nin başında olduğu halde gördüm. Kendisi bir kere cemaate bir defada Hasen bin Ali'ye dönüp ona işaret ederek şöyle buyuruyordu. Şüphesiz bu benim oğlum Seyyid'dir, Efendidir. Allah'ım, Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin bu oğlum sebebiyle Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını düzeltmesini, ıslah etmesini umarım. Allah böylece bu Efendi olan, Hasen bin Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma ile müminlere yetmiş, El-Hasen işi Muaviye'ye teslim ederek Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini uygulamak üzere ona biat etmiştir. Muaviye, Kufi'ye e girdiğinde insanlar ona biat etmişler, böylece insanların toplanması ile cemaat sünneti yerine gelmiştir. Muaviye, fitnelerden dolayı uzak kalan Sa'd bin Ebi Vakkas, İbn Ömer, Muhammed bin Mesleme ve diğerler gibi herkesten biat almıştır. Yani bütün bu sahabeler biat etmiştir. Dikkat edin, Muaviye radıyallahu anh'ı tekfir eden Şiaların imam olarak kabul ettiği Hasan bin Ali radıyallahu anh de Muaviye'ye biat edenler arasındadır. i̇bn Kuteybe şöyle diyor, Muaviye bin Ebu Sufyan'ı diyecek olursak, bu Ebu Abdurrahman künyesini taşırdı. Fethi yılı Müslüman oldu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin katipliğini yaptı. Ömer ve Osman radıyallahu anh'ın 20 yıl Şam valiliğinde bulundu. Ona haber geldi ki Kufe halkı Hasan bin Ali'ye beyat etmişler. Hemen Kufe'ye yürüdü. Hasan da onu karşılamak üzere yürüdü. Kufe topraklarından bir yerde karşılaştılar. Hasan Muaviye ile anlaşma yaptı ve ona biat etti. Onunla beraber Kufe'ye girdi. Sonra Muaviye Şam'a ayrıldı. Muaviye Kufe'ye Muğire bin Şube'yi Basra'ya, Abdullah bin Amir'i vali tayin etti. Sonra şehirlerin her ikisinin idaresini de ziyade verdi. Bu Ziyad bu şehirleri birlikte vali olarak idare edenlerin ilkidir. Muaviye hilafette 20 yıldan bir ay eksiktir. Dımaşık Hicri 60 yılında 82 yaşında olduğu halde vefat etti. İbn-i şöyle demiştir. O 78 yaşlarında öldü. Hastalığı Nabigat yani iç yarası dübeyle idi. burak es Süreymi onun hayalarını vurdu. O da bu yüzden zürriyetten kesildi. Muaviye'nin şu çocukları oldu. Abdurrahman bin Muaviye bu bir Ümmü Veled'dendir. Yezid bin Muaviye, bununla nasıl Meysun binti Abdel Kelbiyedir, Abdullah, Hint, Rame ve Safiye. Evet, böylece İbn-i Muaviye radıyallahu anh'ın çocuklarını da zikrede. Evet, Ebu Yalan müsnedinde Muaviye radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini izledim. Abdest aldıktan sonra bana baktı ve şöyle buyurdu. Ey Muaviye, emirlik ve görevlendirilirsen Allah'tan kork ve adil ol. Bunun isnadında zayıflık vardır. Evet. Muaviye radıyallahu anh hakkında gelenlerde özetle bu şekilde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşeden la ilahe illan tevahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.